940. konu, Safiye'nin sözleri, ben Resulullah'tan, ahlak bakımından daha güzelini görmedim, beni geceleyin Hayber'de devesinin terkisine almıştır, ben arada sırada dalıyordum, başım tam eğerin sonuna değdiğinde o, eliyle başımı ovalar, ey kadıncağız, biraz sabret derdi, sahbaya geldiğimizde, ey Safiye, senin kavminin başına getirdiğimizden özür dilerim, onlar bana şöyle şöyle dediler, dedi.